Öyle şiddetle sarsıldılar ki, peygamber ile yanındaki mü'minler bile, Allah'ın vaad ettiği yardım ne zaman yetişecek, diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki, Allah'ın yardımı yakındır. Sana, Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar,